konusunda dinimizin getirdiği ölçüleri anlatıyorduk. Bugün de tekrar sıla Rahim'de kalmıştık. En son oradan devam ediyoruz. Sohbetlerimizin başında demiştik ki insan tek başına ihtiyaçlarını giderebilen bir varlık değil. Böyle olmasına hasep muhakkak o toplumda ilişkilerini düzenleyebilecek ve kendi ihtiyaçlarına yardımcı olacak bazı insanlara ve çevreye ihtiyacı var dedik nasıl ki kendi ihtiyaçlarını bir insan kendisi gideremiyorsa sosyal bir çevreye ihtiyacı varsa muhakkak ki sosyal çevreye ihtiyacı olan insanın da sosyal ilişkilere ihtiyacı var dedik. İşte dinimiz bütün bu meseleleri kayıt altına alıyor. Sıla-i Rahim kardeşlerim akraba ve yakınları ziyaret etme hallerini ve hatırlarını sorma gönüllerini alma anlamında dini ve ahlaki bir terimdir. İslam'da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi Özellikle yakınlardan başlayarak ana ve babanın ve sırayla diğer akrabaların ziyaret edilip gözetilmesi dinimizde son derece önemli bir meseledir. Allah Resulü ve Vesselam'a sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü beni cennete sokacak bir ibadet söyler misin der. Bakın bugün günümüzde o kadar sorular var ki yani herkes şahsına dönük belki de hiç daha sonra sorudan sonra önemsemedi yani hakikaten böyle üzerinde ciddiyetle durulmayacak o kadar çok şeyler üzerinde insanlar duruyor ki ama bakın sahabeler hiç de öyle soru sormuyor beni cennete götürecek bir ibadetten bahseder misin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ibadet eder ona hiçbir şeyi ibadetlerinde ortak koşmaz Namazı kılar Zekatı verir Ve sılayı rahim edersin diyor. Bakın Allah Resulü ve vesselamın Bu kadar önemli üzerinde durduğu Ve yapıldığı zaman Müslümanların cennete girmesine sebep olacağını Haber verdiği sılayı rahim Sadece bir ziyaret değil Aleykümselam ve Rahmetullah geldiniz ama aynı zamanda her türlü hayır işlerde akraba ve yakınları görülüp gözetilmesi anlamında gerek hadislerde yani gerek ayetlerde gerek hadislerde sıla-i rahim namaz, zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilir bu da İslam'da ne kadar önemli bir husus olduğunu gösterir bu açıdan İslam alimleri Sıla-i Rahim'de bulunmanın farz olduğunu söylemişlerdir. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında Ey insanlar Sizi Bir tek kişiden yaratan Ve ondan eşini yaratıp O ikisinden birçok erkekler ve kadınlar yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp Kendisini vesile ederek Birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten, akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Allah sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir diyor. Kardeşlerim, sıla-i rahmin güçlendirilmesi akrabalar arasında sevgi ve bağları güçlendirdiği gibi dargınlığı sona erdirir, sevinçte, üzüntüde karşılıklı paylaşmayı sıkıntılı günlerde birlikte çareler aramaya kadar insanları iter evet Allah Resulü ve Vesselam rızkının çoğalmasını ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin diyor evet yine insanı ilişkilerde en önemli ana unsurlardan bir tanesi de dostlukta ve düşmanlıkta mutedil olmak Kardeşlerim hayatın her alanında olduğu gibi Beşeri ilişkilerde de itidalla hareket etme İfrat ve tefrite varmama gerekir ki Hiçbir şeyin aşırısının faydalı olamayacağı düşüncesinden hareket edersek Dostluğun ve düşmanlığın da ölçülü olması gerektiğini bilmeliyiz Allah Azze ve Celle kitabında Çeşitli yerlerde tutum ve davranışların İfrat ve tefrit yolundaki sapmaları hep yermiştir. İtidarlı davranmanın önemine işaret etmiş, harcama yaparken eli sıkı olma, büsbütün eli açık olma, sonra kınanır, hasretini çeker durursun demiştir İsrail 29'da. Kardeşlerim bizler nefis taşıyan bir canlı olduğumuz hasebiyle herkesle aynı ilişkide olmamız mümkün değil. Duruma, değişen şartlara göre, dostluğun yerine düşmanlık, düşmanlığın yerine de dostluk alabilir. İnsanın dost kabul ettiği kimseleri baş tacı edinip, onlardan gelebilecek her türlü zarardan kendini emin görmesi ne kadar yalnızsa, aynı şekilde düşman kabul ettiği kimselere de, asla bir araya gelinmez, barışılmaz, güvenilmez, kendisinden zarardan başkası beklenmez şeklinde kabul etmekte yanlıştır. Mümin, imanında, ahlakında, tüm yaşantısında her türlü yanlışlık ve aşırılıktan uzak, doğru ve dengeli bir yol takip etmek zorundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostunu bir gün düşman, olacakmış gibi sev. Düşmanına da bir gün dost olacakmış gibi düşmanlık yapıyormuştur. Evet. Bu da insani ilişkilerde dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Yine kardeşlerim dinimiz komşuyla iyi geçinme babanın üzerinde o kadar durmuş ki çünkü komşu Evleri yakın olan kimselerin Birbirine göre aldığı isimlerdir Ve insanın Sosyal hayatında dayanışma Açısından insana en Yakın olan aileden Sonra olan komşudur Bunun için Allah Azze ve Celle Kitabında Resulü Sünnetinde bu mesele Üzerinde o kadar durmuştur ki Hatta Cibril o kadar geldi gitti ki neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim diyor yine hadis-i şeriflerde komşuya iyilik yapma Allah'a ve ahiret gününe imanla kayıtlı kılınmıştır Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik yapsın hani sohbetlerimizin hepsinde bizim bir bakışımız bir düşüncemiz bir gülüşümüz hatta eşimizin ağzına verdiğimiz bir lokma dahi ibadetten kulluktan diye ibadeti her şeye yayıyoruz ya işte komşuya iyilik yapmada neymiş Allah'a ve ahiret gününe imanın bir parçası. Aleykümselam merhabutur hoş geldiniz. Kardeşler komşuluk ilişkileri iyi olduğu yerlerde her zaman sevinç vardır, mutluluk vardır paylaşım vardır keder ve sıkıntıları birlikte göğüslenebilme gücü kuvveti vardır kötü komşuluk ilişkilerinde ise her zaman rahatsızlık vardır güvensizlik yalnızlık ve hep e, kenarıya itilmiştik hep kendini böyle bir şeye hazır kavgaya hazır veyahut da evin içinde huzur diye bir şey nedir olmaz ama iyi bir komşuluk iyi bir kaynaşma o fertlerin o toplumun çok ileri seviyeye gelmelerine sebep olmuştur bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabenin birisi komşusunun kendisine yapmış olduğu eziyeti şikayet ediyor. Sorun şu, komşu kazayı hacet çukurunun giderini yan komşunun duvarının dibine işiyor. Oradan çıkan pis kokular, sular komşusunun evinin içinden çıkıyor. Sahabe her ne kadar kendisine bu çukuru başka yere aç bak biz rahatsız oluyoruz, hasta oluyoruz dediyse de bir türlü sözünü dinletemiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sen diyor, insanların bolca, çokça geçtiği bir zamanı kolla, bütün eşyalarını al, yolun ortasına çıkar ve orada otur. Sana kim ne sorarsa, işte falanın yüzünden ben evimde oturamıyorum, burada böylece oturuyorum diye herkese bunu söyle diyor. Adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini yapıyor. O güne kadar ne kadar söz söylediyse para etmeyen o komşu millete rezil olması hasebiyle hemen ne olur gel evine gir ne istiyorsan yapacağım diyerek ilişkileri düzeltme yoluna gitmiştir. Evet Atalarımız ev alma komşu al, komşu komşunun külüne muhtaçtır gibi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu eden birçok söz söylemiştir. Evet kardeşlerim, Allahü Teala katında dostun hayırlı olanı, dostları katında hayırlı olandır. Allahü Teala katında komşunun hayırlısı da komşunun nazarında hayırlı olandır yine aleyhissalatü vesselam komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyurmuştur evet insanı ilişkiler içinde ilişkileri düzenleyen ana unsurlardan bir tanesi de birlik ve dayanışma içinde olma. sevgi merhamet şefkat yardımlaşma iyi kul olmanın bir ahlaki göstergesidir insanlara karşı anlayışlı tüm yaratılmışlara karşı merhametli olma İslam'ın insanı ulaştırmak istediği zirve noktasıdır bu da önce müminlerin kendi arasında başlar sonra diğer insanlar ve bütün yaratıkları için alır Müminlerin birbirlerinin dostu, velisi ve yardımcı olmaları bu aynı zamanda aynı imana sahip olmalarında, aynı kıbleye yönelmelerinde birlikte saf tutup ruku ve secde etmelerinden kaynaklanır. Müminler arasındaki yardımlaşma sadece maddi anlamda düşünmek doğru değildir kardeşlerim. Manevi yöndeki kardeşlik, dostluk, samimiyet, birbirini sevip sayma, bir bir hak ve hukuka riayet etme gibi değerler, birlik ve dayanışmanın temel unsurudur. Şayet müminler birbirine yardımcı olmaz, birlik ve beraberlik içinde bulunmaz, birbirlerine sımsıkı kenetlenmezlerse, güç ve kuvvetlerini kaybeder, ayakta duramaz. Onun için İslam'da birlik, beraberlik, dayanışma vardır. Kendi nefsin için istediğini kardeşin için de istemek zorundasın. Kendi nefsin için arzuladığın bir güzelliği, din kardeşine de istemedikçe kamil bir imana sahip olamazsın demiştir dinimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ellerini, Parnaklarını birbirine geçirip Ashab'a göstererek Mümin Başka bir mümine karşı tutumu Bir parçası Diğer parçasını sımsıkı Kenetleyip tutan binalar gibidir Demiştir Evet Sevgi, merhamet Ve birbirine şefkatle Muamele etmede Müminler bir ceset gibidir O cesedin Bir uvzu Hastalandığı zaman cesedin diğer organları da rahatsızlık bir yer demiştir. Din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et demiştir. Bir adam, ey Allah'ın Resulü kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Peki zalimse nasıl yardım edeyim? Aleyhissalatü vesselam onu zulmünden alıkoyarsın, zulmüne engel olursun işte bu da ona yardım etmektir buyurmuştur evet insan ilişkilerde en önemli unsurlardan bir tanesi de sabırlı olma kardeşlerim sabırlı olma beşeri ilişkilerin arzu edilen seviyeye ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli etmenlerden bir tanesidir sabrı alimlerimiz beşeri duyguları akıl ve şeriat sınırları içinde tutmak şeklinde tarif etmiştir. Buna göre sosyal ilişkilerimizde meydana gelenen yanlışlık ve sapmaları dinin öngördüğü düzeyde tutmak suretiyle beşeri ilişkilerde sabırla hareket edilmiş olma ve sabır kesinlikle haksızlıklara boyun eğme tepki göstermeme ve haksızlıkları bir alın yaz sonra kabul etmek şeklinde düşünülmemelidir tam aksine sabır dünya ve ahirette başarıya ulaşmak için dayanıklı olma ve zorlukları göğüslemektir aleyküm selam hatta sahabeler hatta sahabelerden sonra alimlerimiz şöyle bir söz sarf etmişlerdir. Ben Kur'an'da öyle bir sure biliyorum ki onun dışında hiçbir sure inmese o sure Muhammed ümmetine yeterdi. Bu asır suresi diyor. Bütün insanlık hüsranda sadece birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna denmiştir. Asır suresi birbirine sabrı tavsiye edenlerin hüsran ve zarardan kurtulduklarını ve müminlerin birbirlerine yapabilecekleri en büyük yardımın sabrı tavsiye etmek olduğunu haber veriyor. Aleykümselam ve Rambut'un hoş geldiniz. Sabretmesini bilmeyen kimse en iyi maddi imkanlar içerisinde dahi olsa hem kendi iş dünyasında hem ailesinde hem de toplumda huzursuz ve problemlidir. Sabrı başarabilen ise açlık, susuzluk, hastalık gibi her türlü olumsuzluklara rağmen hem huzurludur hem de geleceğe umutla bakar. Öyleyse olgun mümin olalım, sabır sayesinde bela ve musibetleri nimete ve hayra dönüştürelim. Allah hepimize güzel bir sabır nasip etsin bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konunun öneminden bahsederken gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil diyor öfkelendiği zaman nefsine hakim olan asır pehlivan budur diyor yani gücüyle karşıdakini yıkan insan değil diyor Asıl pehlivan Öfkelendiğinde Öfkesini yutandır diyor Evet Duyduğu çirkin şeylere Allah'tan daha fazla Sabreden kimse yoktur Müşrikler ona eşler koştular Çocuk isnat ettiler Buna rağmen Allah onlara rızık ve sağlık verir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evet Öfke şeytandan şeytan ise ateşten yaratılmış. Ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz kızdığınız zaman abdest alsın diyor aleyhissalatü vesselam. Yine temizlik imanın yarısı hamd duası mizanı subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arası sevap ile doludur. Namaz nurdur. Sadaka Kurhandır, sabır, ziyadır. Kur'an senin lehine ve aleyhine delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar. Kimi onu azat, kimi helak ederdir. Allah bizleri sabırlı olanlardan eylesin kardeşlerim. Yine insanı ilişkilerde en önemli unsurlardan bir tanesi de İyi kimselerle dostluk kurma, Evet. İnsanın kişiliğinin oluşmasında, yaşantısının şekillenmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Kişinin arkadaşı ve çevresi. Kişinin bulunduğu çevre ve arkadaş ortamından etkilenmediğini düşünmek herhalde abesten iştikaldir. Bu yüzden insanın dost seçimi, insanın en ciddi tercihlerinden bir tanesidir. Dost ve dostluklar sadece dünya ile ilgili değil, insanın ahiret hayatı üzerinde de etkilidir. Bir ayet-i de o gün zalim olan kimse ellerini ısıracak. Ah, keşke ben de peygamberlerle beraber bir yolcusaydım. Vah bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Bana Kur'an gelmişken, gerçekten ben ondan o saptırdı. Şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır diyor. Aleykümselam ben tulum. Kardeşlerim bizler dünyaya kulluk için gelen insanlarız. Birçok evrelerden geçeriz. Doğumumuzda ilk tanıştığımız Anne, baba ve yakın akrabalardır Sonra artık sokak, mahalle, iş, okul her neyse Gittiğimiz her yerde birileriyle karşılaşırız İşte dinimiz iyi kimselerle Allah'tan korkan insanlarla beraber olmamızı Bunların bize çok çok fayda sağlayacağını ve bu iyi dostlukların bizleri de iyi insanlar yapacağına işaret etmiştir. Öyle evrelerden, öyle çevrelerden geçeriz ki kardeşler, ilk etapta çocuklarımıza baktığımızda, çocuklar anne ve babanın bütün huylarını kopyalamaya çalışır. Onun gibi konuşma, onun gibi yürüme, onun gibi yeme, onun gibi namaz kılma yani nasıl hareket ediyorsa o şekilde çocuklar kendisini ebeveynlerine beğendirmeye çalışırlar sonra sokağa çıktıklarında kendilerini etkileyecek bir abi bir abla bir kardeş bir hoca artık her neyse bu sefer onu taklide başlarlar dinle tanıştıklarında bazen dini severler sadece sevgide kalır Bazen ibadeti severler Bazen de hiçbirini almazlar İnsanoğlunun bu çevre ilişkilerinde Ebeveynlere Veyahut yetişen Biz insanlara Çok çok işler düşüyor kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Herkes arkadaşına dikkat etsin Çünkü kişi Arkadaşının dini üzerinedir buyurmuştur aleyküm Hoş geldiniz. insanın beğendiği kişileri model kabul ettiği gerçeğinden hareketle sadece dostlarının seçiminde değil o örnek alınan şahısların seçimine de özenle dikkat edilmesi gerekir bakın Allah Resulü Aleyhi A Allah Azze ve Celle sizin için Allah'ı umanlar için Ahireti zikredenler için en güzel numune kim diyor? Allah'ın Resulü diyor. Demek ki onun dışında örnekler alınacak ki Allah Azze ve Celle bizlere hatırlatıyor. İmandaysa sahabe bizim için örnek. Onlar nasıl iman etmişse. Eğer insan dininin değerlerini dinde örnek olunması gereken şahısları öğrenmezse bu sefer yaşadığı ortamdaki kişilerin bir saç modelini, bir elbise modelini, bir konuşma, bir görünüş, bir diksiyon artık her neyse ondan hareket ettiğini görürsünüz. Birine bakıyorsun kafayı cız çıplak etmiş. Yani dazdak derler ya. Aynen öyle. Bir de bakmışsın 60 yaşında adam aynı şekilde kazıtır. Gençlere bakıyorsun... Böyle hani soğukta kalırlar, ıslanırlar, kafalar böyle saçlar dik dik olur, böyle donar. Herkes aynı şekilde. Birine bakarsın elbisesi bir çeşittir. Kocaman bir saat vardır böyle üstünde. Ben buradayım diye bağırır. Topluma başka şekliyle girememiştir. Bir de bakmışsın herkes de aynı hareket. Yani insanları yönlendiren, karaktersiz, karakter boşluğu olan, ölçüsüz Allah'tan korkmayan insanlar olursa bu sefer sizin takip ettiğiniz insanlar da kim olur onlar olur öyleyse kardeşlerim beşeri ilişkiler bağlamında meselelere baktığımız zaman iyilerle dostluk kurma iyileri örnek alma toplumda var olan kötülüklerin zamanla kendiliğinden yok olmasına her yönüyle mükemmel bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır. İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde herkes dost, arkadaş edinecek insana dikkat etmesi lazım. Evet, yine kardeşlerim insani ilişkilerde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan bir tanesi de seviyesiz şakalardan kaçınmak insan olmamız hasebiyle muhakkak ki birbirimize şaka yaparız şaka güldürme eğlendirmek amacıyla karşıdakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz şeklinde tarif edilir şaka yapma veya şakala, şakalaşma yerine göre hakikaten bir ihtiyaçtır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da bakın, gerçekten çok şakacı ama yaptığı şakalar hiçbir zaman kendi karakterinin küçültecek hareketler değildi. Şakası bile çok ciddiydi. Şaka yapma, şakalaşma, bazen insanların tıkandığı, böyle ne bileyim, kitlendiği noktalarda çok fayda veren, önemli davranışlardan bir tanesi İnsanın yoğun çalışmasının verdiği bir yorgunluk bir dinlenme vesilesi veyahut zeka jimnastiği olabilir hayatı böyle monotonluktan kurtarıp daha neşeli daha heyecanlı bir hale getirebilir dostlar arasındaki ilişkileri öyle rutin e, ilişkileri aşar daha samimi daha böyle işten diyaloglu yapabilir yani şakalaşmanın insana sağladığı birçok faydalar vardır ama ölçüyü güzel yakalamak gerekir şaka yapayım derken bir kimsenin onurunu rencide edersen dostluk biter şaka yapayım derken öyle şakalar var ki Hani halk arasında buna eşek şakası derlerdi ya. Tutup da bir adamı korkutursan, telaşlandırırsan, tehdit edersen, ona eziyet edersen bu şaka olmaktan çıkar, insanların hak ve hukukuna tecavüz etmek manasına gelir. Bazen şaka olarak başlayan bir işin sonu çok ciddi boyutlara varabilir. Bir takım şakalar yüzünden çıkan kavgalara baktığımızda bunun ne kadar ciddi ve acı neticeler doğurduğunu ve hatta toplumlar arasında birçok çatışmanın gündeme geldiğini görürsünüz. Şakalaşmada dikkat edilmesi gereken şaka yapayım derken yalana da düşmemek lazım. Maalesef yapmış olduğumuz şu şakalarımızda şu yaşadığımız asırda topluma bakın, hemen hemen beşeri ilişkilerde yaptığı şakaların hepsinin altında insanların hep yalan vardır. Şakayla yalan söylenebileceği anlayışı yanlıştır. Ve bu düşünce şakayla başlayıp gerçek hayata da girerek insanın dürüstlüğünü bozar. Ve bu beşeri ilişkileri olumsuz yönde etkiler, ve insanların birbirlerine karşı hem güvenini hem de birbirlerinin seviyesini ne yapar aşağı indirir eğer şakalar yerinde ve ölçüsünde olursa bu sefer sosyal ilişkiler güçlenir ve dostluklar kardeşlikler ileri safhaya gelir kim din kardeşine bir demirle nişan alırsa bu kardeşi isterse ana baba bir kardeş olsun, elindeki demiri bırakıncaya kadar melekler ona lanet eder, diyor. Sizden birinin, arkadaşının sopasını şaka bile olsa almasın. Bir kimse eğer arkadaşının asasını veya sopasını almışsa, onu da hemen teslim etsin, diyor. Bir gün yolculuktayken, sahabenin birisi uyurken onun sopasını birileri alıyor saklıyor sahabe kalkıyor sopam sopam herkes gülüyor vermiyorlar aleyhissalatü vesselam kardeşinizin sopasını şaka bile olsa ciddi bile olsa almayın diyor yani bu şaka siz gülüyorsunuz ama karşıdaki ne yapıyor somurtuyor ve hakikaten kırılıyor o zaman bu şakalıktan ne yapıyor çıkıyor Kul hakkına ve hakka hukuka tecavüz gündeme geliyor. Aleyhissalatü vesselam kardeşliğe çok önem vermiş, hatta kınından çıkmış kılıcı elden ele vermeyi yasaklamıştır. Yine kardeşinle münakaşa ve kırıcı şakalar yapma, yerine getiremeyeceğin sözü de onlara verme demiştir. Ashab ey Allah'ın Resulü sen bizimle şaka yapıyorsun dediklerinde ben şaka da olsa haktan ayrılmam, yalan namına bir şey söylemem buyurmuştur. Evet, demek ki beşeri ilişkileri düzenleyecek ana unsurlar vardır. Bu unsurları güzel yakalama ve bunlara dikkat etme bizlerin bu sosyal ilişkilerimizde birbirimize karşı kenetlenmemizi ve çok güzel seviyeli toplumların oluşmasına sebep olur. Kardeşlerim bazı hal ve hareketler de vardır ki bunlardan kaçınmamız gerekir. Buraya kadar insan ilişkilerinin düzeltilmesi, müsbet manada en üst düzeye ulaşabilmesi için yapılması gerekenlerden bahsettik şimdi ise beşeri ilişkilerin en ideal seviyeye ulaşabilmesi için kaçınılması gereken hususlardan bazılarını zikredeceğiz bunlardan bir tanesi yalan söylemek yalan aldatma amacıyla bilerek gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür ve son derece çirkin ve dinimizin son derece tiksindirdiği bir olaydır dinimiz yalanı haram kılmış şiddetle yasaklamış ve yalan insanı günaha götürdüğü gibi insanın büyük bir ahlaki çöküntüye düşmesine ve beşeri ilişkilerinde zayıflamasına sebebiyet vermektedir. <gülüyor> Yalan, dile ait bir afettir. Dil ise, kalbin sözcüsü, insanın tüm organları ve davranışlarını etkilemektedir. Yalan, insanı her türlü kötülüğe sevk eden bir etmendir. Yalan söylemeyi adet edinen kimse, Diğer kötülükleri de işlemekten geri durmaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. O halde hem dünyada hem de ahirette mahcup olmak istemiyorsak doğru sözlü olmak zorundayız. Bakın bir adam çok günah işliyor. Alemin birine geliyor. Hocam bana öyle nasihat et ki ben diyor şu günahlarımdan kurtulayım alim adama bakıyor ona şöyle bir nasihatta bulunuyor ne olursan ol ne yaparsan yap hangi ortamda olursan ol asla yalan söyleme diyor. adam diyor ki ne kadar güzel bir şey diyor yani. çok basit ben bunu yaparım diyor ertesi günü adam bir hırsızlık yapmak istiyor şöyle bir düşünüyor şimdi alime gitsem ne yaptın diye sorsa yalan söylemeyecek söz verdi. Şimdi şunu yaptım desem yalan olur. Şöyle desem yalan olur. En iyisi ben hırsızlık yapmayayım diyor. Çünkü yalan söyleyecek. Başka bir gün zinaya meylediyor. E şimdi sorarsa ne yaptın? İşte şunu yaptım, bunu yaptım desem yalan olacak. Doğru söyleyeceğim. Bu da olmaz. Şöyleydi böyleydi Hangi günahı işlemeye çalışırsa çalışsın Hep alimin verdiği söz Yani ona verdiği söz Aklına gelerek ne yapıyor Dürüstlüğe gidiyor Ve o dürüstlük doğru sözlükle Onu bütün günahlardan Alıkoyuyor Dikkat edilmeyen Önemsenmeyen Bu yalan meselesi <gülüyor> Öyle önemli mesellerden birisidir ki Kardeşlerim Ne olursa olsun hangi şartlarda olursa olsun kişinin doğru sözlü olması gerekir. Düşünün, Allah Azze ve Celle içimizden peygamberler göndermiş, o peygamberlere baktığımızda ön plana çıkan ilk hasletleri nedir? Dürüstlükleridir, doğru sözlü olmalarıdır. Eğer peygamberlerde doğru sözlülük olmasa, gelen vahiy değer kazanır mı kardeşler bizler de kendi aramızda birbirimize güven esası olmasa el ve dil eminliği olmasa müslümanlığımızdan bir hayır kalır mı onun için beşeri ilişkilerde kaçınılması gereken en önemli unsurlardan birisi yalandır ve yalan neye bağlanmış imana bağlanmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyi davransın Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun demiştir yani şu dilini hayır dışında bir şeyde kullanmama imana kayıtlı kılınmış Aynen haya imandandır dersini hatırlayacak olursanız hayanın artması imanın artmasıyla hayanın eksilmesi imanın eksilmesiyle kayıtlı kılmıştık değil mi? İşte insanın yapmış olduğu her amel onun imanının nerede olduğunu gösterdiği hasletlerdendir. Allah hepimizi imanlı hayalı dürüst insanlardan kalsın. Bakın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam size büyük günahları sayayım mı diyor. Ali sallallahu ve böyle deyince sahabe "Evet ya Resulullah." diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ibadetlerinizde Allah'a şirk koşmazsınız. Anaya, babaya itaatsiz olmazsınız." diyor. Şirk koşma Ana babaya itaatsızlık yapma, bunlar büyük günahlardandır. Sonra bakın, yaslandığı yerden doğruluyor, iyi belleyin diyor. Bir de yalan söyleme ve yalancı şahitlik yapma. Kardeşlerim bu sözü o kadar uzatıyor ki, o kadar uzatıyor ki, hatta sahabe diyor ki keşke sussa, keşke sussa diyor yani büyük günahların içinde yalanı o kadar zikrediyor ki o sözü aynen keşke sussa diye temenni ettik diyor bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört şey vardır ki kimde bulunursa o hasletler o kişiyi halis münafıklar. dördü yok bir tanesi varsa o da nifaktan bir şubedir Nedir bu? Nedir bu huylar? Kendisine bir şey emanet etse, ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verildiğinde sözünde durmaz ve nizalaştığında, kavga ettiğinde durulmaz. Evet Gökhan. Bakın, bu hasletler münafıkların hasletleri. Her ne kadar bunların hepsi değil bir tanesi varsa o ondan gidinceye kadar yine nifaktan nedir? Bir şube var imandan değil. Öyleyse çok dikkat etmemiz gerekir. Demek ki sözde işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir insanı. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıttıklardan yazılır. Yalan yoldan çıkmaya sürükler. Günah da insanı cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında yalancılardan yazılır. Bakın çok basit düşülen e, huylardan veyahut yanlışlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sözleriyle Bir toplumu Güldürmek için konuşup da Yalan söyleyen kimselere Yazıklar olsun Yazıklar olsun Yazıklar olsun demiştir Çok rahatlıkla düşünen Hatarlardan bir tanesi Bir toplumu Güldürmek için Yalan söyleyene yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun Yazıklar olsun Yine kardeşlerim yine hiç dikkat etmeden yaptığımız ve kendi doğruluğumuzu, eminliğimizi bozduğumuz bir sözü bakın Ali Silati ve selam bizlere nasıl anlatıyor? Kişi kişinin her duyduğunu etrafına yayması kendisine yalanlam makafidir diyor. Kişinin her duyduğunu hemen bir başkasına aktarması Kendisine yalan söylemesi olarak yeterdir. Bu da çok rahatlıkla düşülenlerden değil mi? Allah kendini kontrol edenlerden, imanını artıranlardan eylesin kardeşlerim. Evet, bir başka unsur da bir bir insanların kusurunu araştırmak. Yani tecessüz etmek. Bu da dinde yasaklanan meselelerden bir tanesidir. Peygamberler dışında gizli günahları bulunmayan kimse hemen hemen yok denecek kadar azdır. Hangimizin ayıbı yok ki? Hangimiz günahtan beriyiz ki? Öyle günahlarımız var ki Allah'la bizim aramızdadır. İşlenen bu gizli kusurlar kul Allah arasındadır hiç kimsenin bu gizli kusurları araştırmaya veya bu kusurlara rastladığında insanların arasında onu deşifre etmeye hakkı yoktur. Aleyküm selam Hatta şöyle düşünün Allah tecessüsü haram kılmışken yani kendisine karşı yapılan bir kusur var ve senin bu kusuru yaymanı haram kılmışken yani Kendisi yapmayın derken sen bunu yayma hakkına sahip değilsin. Sana yapılan bir hareket değil. Eğer insan mümin kardeşinin gizli hallerini araştırır, başkalarını açıklarsa, din kardeşinin insanlar arasında itibarını kaybetmesine, büyük bir boşluğa düşmesine sebep olur. İnsanların gizli suçlarını araştırmanın, birçok tehlikesi var suçları teşhir edilen kimse nasıl olsa başkaları tarafından kötü tanındığı düşüncesine kapılarak artık aynı kusurları artık çok rahatlıkla alenen işlemeye başlar ve bu sefer haya gider insanlardan utanma gider Allah'tan da utanmaz artık utanma duygusunu kaybeden insan her kusuru rahatlıkla işler işte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin ashabına havarisine bir nasihatı var ben de size öyle bir nasihat ediyorum utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın demiştir demek ki insanların kusurlarını araştırma beşeri ilişkileri olumsuz yönde etkileyen bir huy Sırt dönmeye irtibatı kesmeye Kardeşliği bitirmeye kadar Götüren kötü huylardan Bir tanesi Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların Gizli hallerini araştırırsan Onları fesada Sokar veya fesada Yaklaştırmış olursun buyuruyor Yine mümin Müminin aynasıdır Mümin müminin kardeşidir geçimini sağlamada ona yardımcı olur. Ve onu çepeçevre kuşatır diyor. Her kim kardeşini bir suçla ayıplarsa her ne kadar bu hadis zayıf da olsa hakikaten manen gerçekleşiyor. O suçu işlemeden o ruh o bedenden ayrılmazdır. Bir kimse insanlar helak oldu derse o onların en çok helak olanıdır diyor kim bir müslümana ait herhangi bir kusuru görüp de onu saklarsa diri diri mezara gömülen bir kız çocuğunu mezardan çıkararak hayata kavuşturan gibidir diyor Ebu Davut'un kitabı edepte bir müslümana ait herhangi bir kusuru görüp de onu saklayan örten kimse diri diri mezara gömülen bir kız çocuğunu mezardan çıkararak hayata kavuşturan gibidir. Öyleyse hal ve hareketlerimize çok dikkat edeceğiz. Müslümanın ayıbını örteceğiz. Allah da bizim ayıplarımızı örtecek. Ama her kim bir Müslümanın bir günahını gizli halini teşhir ederse Allah da onun bütün hallerini insanlara havale eder döker ve evet gıybet en büyük yaralarımızdan bir tanesi bir insanın kötü hallerini onun kıyabında anma bir müslümanın arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde onu anma Eğer bu kötülüktense, kötülük de yoksa iftira. Gıybet, dinimizde haram kılınan unsurlardan bir tanesi. Ve bu konuda, Kur'an'da ve sünnette birçok naslar gelir kardeşlerim. Ve hakikaten bu konuda çok müstakil, kendine has dersler, sohbetler yapılmıştır. Gıybetin, o kadar tiksindirici bir şey olduğunu Allah kitabında Resul'u sünnetinde anlatmasına rağmen insanlar hala tiksinmeden çok rahatlıkla yapabiliyor. Allah kitabında bazınız bazınızın gıybetini yapmasın. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? diyor. Düşünün yolda Orada burada bir leş görseniz Ne kadar tiksiniyorsunuz deyin Bir kokusu bir görünüşü Kurtların üzerine hücum ettiğini Yani en iğrenç şeklini düşünün Bir de orada o kokmuş cesedin Kardeşinizin cesedi olduğunu düşünün Ve ondan bir et Yediğinizi düşünün Yiyebilir misiniz? Yemezsiniz değil mi? Tiksindiniz değil mi diyor böyle olduğu halde çok rahatlıkla bu tiksintiyi şeytan öyle bir süslüyor ki size belki en sevdiğiniz şeyden en leziz bir şeyden daha leziz olduğunu zannediyorsunuz Allah bu hastalıktan bizleri kurtarsın kardeşlerim gıybet insanı Allah katında günahkar yaptığı gibi insanların nazarında da bayağı seviyesiz bir duruma düşürür gıybet eden bir insanın toplumda gerçek dost edinmesi de mümkün değildir. Çok zordur. Çünkü hepimiz insan olmamız hasebiyle birçok sırlarımız, birçok özel hallerimiz vardır. E gıybet eden bir adama sen sırrını verir misin? Çünkü o sır tutamaz ki. İnsanların hatalarını teşhir etmekten sıkılmaz güvenilir bir insan imajını ne yapamaz veremez onun için kardeşlerim gıybet de daha önceki derslerde üzerinde hassasiyetle durduğum için fazla durmayacağım gıybet en derin yaralar açan ve insanın kişiliğini bozan insanlar arasındaki ilişkileri zedeleyen en kötü unsurlardan bir tanesi Allah Allah bundan bizleri uzak kalsın kardeşlerim evet kibirli olma kibir kendini büyük görme başkalarına üstünlük taslama böbürlenme neden bir insan Allah'ın kendisini yarattığı bir halden rahatsızlık duyar da hep bir başkalarına karşı üstünlük duymaya çalışır neden hep kişilik yoksunluğu, iman zafiyeti, zafiyeti ve tevhidin anlaşılmaması değil mi? İlk kibirlenen, ilk büyüklenen, ilk isyan eden İblis olmadı mı? Ademe karşı baktı, büyüklendi. Ben bundan daha hayırlıyım dedi. Ben bundan büyüğüm. Ben bundan daha önce yaratıldım ben ateşten yaratıldım, bu topraktan yaratıldı gibi sebeplerle ne yaptı? Büyüklendi, haktan geleni inkar etti. Demek ki bu müminin vasfı değil, bu şeytana ait olan bir vasıf. Ve bu vasıf, iblisi Adem'e secde etmekten ne yaptı? Mani kıldı. Allah'tan uzaklaşmasına sebep oldu ve ebedi cehenneme gitmeye sebep kılındı demek ki kibir inkarda çok önemli bir rol Allah bu hastalığı hepimizden alsın kardeşlerim Kur'an'da kibirden ve onun türevleri olan istikbar müstekbir ve kibriyadan çok sık bahseder başkalarını hor ve hakir görüp küçümseme Müslümana hiç yakışmaz Bunun yanında kibir insanlarla bir araya gelmeyi Beşeri ilişkileri Güçlendirmeyi Keder ve sevinci paylaşmayı Engelleyen en önemli Ahlaki bir zafiyettir İnsanları küçük gören Onların onurlarını kıran bir Kimsenin onlara Ulaştırabileceği bir mesajı Düşünmek mümkün değil eğer birisi başkasını küçümserse bu sefer kendi saygınlığını yitirir. Saygınlığı olmayan başkası tarafından itibar edilip dinlenmez. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında Lokman'ın oğluna nasihatinden bahsederken yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ne yeri delebilirsin? ne de boyca dağlara ulaşabilirsin diyor evet bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diyor bu sözü söyleyince sahabenin bir tanesi kalkıyor ey Allah'ın Resulü ben elbisenin en güzelim ayakkabının en iyisine Kokunun en güzelini sürünür. Bu da mı kibir diye sorduğunda Allah Resulü ve İslam Hayır. Kibir haktan geleni kabullenmemektir. Allah güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi, üzerinde görmeyi ister diyor. Evet. Demek ki kibir haktan geleni kabullenmemek. Size diyor cehennem ehlini bildireyim mi? Söyle ey Allah'ın Resulü dediklerinde katı yürekli mal toplayıp hayırdan kaçan ve kibirlenen kimselerdir. Diyor. Bakın bu hasletler insanı cennete değil cehenneme götüren. Bir kimse kibirlene kibirlene sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Son bir konu daha işleyelim bugün. Kovuculuk yapma. Kovuculuk bu da çok rahat yapılan hasletlerden bir tanesi. Gıybetle kovuculuk arasındaki fark şu. Gıybet bir insanın arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde anman kovuculuksa o gıybeti götürüp bir başkasına veyahut yapılan adama taşımaktır yani iki kişinin arasını bozmak amacıyla söz taşımaktır kovuculuk insanın itibarını hem Allah katında hem de kullar nazarında düşüren ahlaksızlık ve küfür çeşitlerinden bir tanesidir o yüzden Allah Azze ve Celle kitabında ey inananlar gizli konuştuğunuz zaman günah işlemeyi düşmanlık etmeyi peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın iyilik yapmayı Allah'a karşı gelmekten sakınmayı konuşun kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun diyor mücadele dokuzda bu suretle koğuculuğun Müslümanlara yakışmayan bir özellik olduğunu söylüyor. Bakın bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki kabre uğruyor. Biliyor musunuz? diyor. Şu iki kabir sahibi sizin aranızda hiç önemsemediğiniz iki sebepten azap görüyor. Birisi bevline dikkat etmez. Birisi insanların arasında laf getirip götürürdü diyor evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim kovuculuğun olduğu yerde müsbet manada beşeri ilişkilerden bahsetmek mümkün olmaz insanların güler yüzünün birbirine asıldığını görürsünüz bir olan kardeşliğin birbirine sırt dönüldüğünü ve artık milletin birbiri hakkında tecessüs ettiğini görürsünüz. İşte koğuculuk, gıybet hem aile yapısını hem de çevre yapısını hem de kişilik yapısını bozan en önemli unsurlardan bir tanesi. İşte bu yüzden dinimiz koğuculuk yapanın cennete giremeyeceğini söylemiştir çekiştiren lanet eden kötülük sahibi ve hayasız kimse cennete giremez denmiştir Allah böyle hasletlerden bizleri beri buyursun hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin Allah hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın dürüst Samimi Allah'tan korkan imanı zirvede Olanlardan eylesin İnşallah bundan sonraki Derslerde Bu konu devam edecek Bugünkü Sohbetimiz buraya kadar Rabbim öğrendiğimiz Doğrularla amel etmeyi Nasip etsin Subhani ki Allahümme ve bihamdike Eşhüden La ilahe illa ente Estafrka ve toplu. Ve